Ama o yürümedi. Daha büyük hadiselere sebep oldu. E, ahlaksızlığın da temeli olduğu bir nevi. O, haliyle kendileri dahi gevşetmek zorunda kaldılar, vazgeçtiler. İşte bazen hadiseyi medeni kanuna yüklediler ve benzeri bu şekildeki kurtuluş yolları aradılar. Evet doğru değildir ama netice itibariyle de kaçınılmaz bir başka hayat gerçeğidir. Bu hayatın içerisinde böylece vardır. Bunu şunun için söylüyorum ama baştan beri iyi dikkat ettiyseniz İslam'ın istediği nedir? Tarafların artık beraber hayat sürdürmeye uygun olunmadığının anlaşılması, bir nevi buna karar verilmesi, mizaç uyumsuzluğu, birbirinden yani yeterli işte hak yolda, hak davada istifade edememe, ecire ecir katma yerine günaha günah katmanın başladığının hissedilmesi ve benzeri hallerinde ne oluyor? Boşanma bir kurtuluş çaresi olarak yeni bir hayata başlama imkanı olarak devreye giriyor. Ve bunun da böyle yapılmasını istiyor. Dolayısıyla öfkeyle değil, isyanla değil, karşılıklığının hukukunu hiçe sayarak değil artık biz bu yola devam edemiyoruz. İnşallah daha sonraki ömür hayırlı olur vurgusuna ve duygusuna sahip olmalıdır. Bu sebepten dolayı boşanmadan sonraki hal ve hareketlerde buna uygun olmalıdır. Bunun içerisinde genellikle ne, ne vardır bir şey daha demiştik. Kadın eğer erkek tarafından boşanırsa mehrini alır. Mehir müeccel bile olsa yani vadeli mehir bile olsa boşanma olduğu an vade dolar. Mehrin vakti gelir ve bunun mutlaka ödenmesi gerekir demiştik. Esasen İslam'ın emrettiği bir şey daha vardır bu konuda. Mehri artı olarak bir de hediye sunulması. Buna muta diyoruz. Mutanın vacip olduğu var, müstehap olduğu var. Vacip oluşunu ben ayette okuyacağım inşallah şey olarak ama müstahap olan nedir? Her hakkı kadının yerine getirildikten, mehri verildikten, kendine ait eşyalar verildikten sonra bir hediye sunulmasıdır. Neden? Geçmiş bir hukuk vardır. İnsanların bile birbirlerine bilmedikleri bir dünya hukuk ortaya çıkıyor. Ben bir önceki evimizde, daha küçük bir evde yapımızda, alt üst hep dostu tanıdık da takılıyordum onlara girdiğimizde. Alt kat kaloriferini iyi yakarsa, üst katlı iyi yakarsa arada hiç yakmadan oluyordu. Kaloriferle iyi yapın ben arada geçineceğim diye takılıyordum onlara. Elbette ki biz de iki arada kalsa. Şimdi onu söyleyeceğim. Bir apartmanında yaşıyorsun. Alt kalorifer yaksa, üst yaksa arada sen yakmasan da oluyor. Ve benzeri. Yani büyük bir oranda tesir ediyor. E bu bir hukuk değil mi? Bir hak değil mi? Yani hiç bilmeden siz komşunun komşuya hakkı geçmez mi? Sana misafir gelir onu rahatsız eder. Ona misafir gelir seni rahatsız eder. Bir ihtiyacın olur alırsın. ısısından istifade edersin. Komşuluğundan istifade edersin. Hiçbir şey olmasa ıssızlıktan seni kurtarır. Birbirine içi ıssız kalmaktan korkar. karşılıklı istifade edersin. Komşular arasında bile, mahalleliler arasında bile bir dayanma, bir hak geçişmesi oluyor ise... ...aynı evde yaşayan, hayatı paylaşan insanlar arasında elbette ki ciddi bir hak ve hukuk vardır. Bunun karşılıkları olarak nedir? Bir hediye verilmesi doğru olandır. Ama biz bırakın hediye vermekten vazgeçtik. Tekme, tokat, itme, bağırma, çağırma, hakaret, aşağılama... Ve daha sonraki hayatına zarar vermek için atılan adımlar, bunlar hiçbirisi asla İslam'ın istediği şeyler değildir. Bu cahillikten kaynaklanır ve Allah'a isyandan kaynaklanır. Şu andaki okuyacağım ayet-i kerimeler, Bakara suresinin 236 ve 237. ayet-i kerimeleri. Ayet-i kerimeleri birlikte okuyor, birlikte değerlendiriyoruz. İnşallah meallerden ve tefsirlerden ayrıca bakarsınız. ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن افتفرضوا لهن فريضه siz eğer hanımları boşarsınız ne zaman ma lem temessuhunna zifafa girmeden önce birliktelik olmadan önce boşarsanız üzerinize bir günah yoktur bir günah yoktur yani şeyine vurgusu e, nereden geliyor çünkü her boşanma esasen nedir? Eğer vebal oluşturuyorsa, vebal getirdiği şey varsa iyi değildir ve günah olabilir. Ama insan gibi boşanırsanız, hukukunda yerine getirirseniz o zaman günah yoktur demek. Günah yoktur demek şu demek. E esasen günahı gerektirecek bir davranıştır. Ama şöyle şöyle şöyle davranırsanız, günah kazanmasınız vurgusudur. اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فْرِضَهُ تَفْرِضُ لَهُنَّ ne demek? Kendilerine mehir tayin etmişseniz demek. Mehre farıda ne deniyor? Mutlaka verilmesi gerektiği için. Bir farz olduğu için ve adının da konması gerektiği için farıda deniyor. al هُنَّ عَلَى الْمُوسِرِ al وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ Onlara مَتِّعُوا هُنَّ Bir hediye sunun demek. Gönül alıcı bir hediye sunun demek. Anlaşıldı? kelimesi insanın karşılaşınca haz duyacağı, lezzet alacağı, gönlünün hoş olacağı şey demektir. Hac-ı temettü o da buradan geliyor. Femen temette'a bil umreti ilel haccı, femesseysera minel Hadi Kim aynı mevsim içerisinde haç ile umre ibadetini yapma lezzetini ererse, böyle bir hazzı duyarsa, Böyle bir nimete elde ederse bir kurbu şükrani olarak bir kurban kesi versin diyor. Aynı kelime burada var. Meddi'uhun ne demek? Onlara gönlerine alacak, hoş edecek bir hediye sunun demektir. Anlaşıldı? Devamında alel musiri kaderuhu ne demek? Varlıklı varlığına göre demek. Maddi durumu iyi olan bu hedeyi kendi maddi durumuna göre seçsin. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ Maddi durumu dar olan, zayıf olanlarda kendi durumuna göre seçsin demek. مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ Bu ne olmalı? Dünyalık bir hediye olmalı. Ama iyiliği hayrı düşünen bir hediye olmalı. Yani dua ayrıdır. Ve benzeri ayrıdır. Bu hediye maddi varlığı bir değer olmalıdır. Ve gönül alıcı olmalıdır. Ve bu hediyeyi sunarken de sen iyi düşünceli olmalısın. İnsan iyi düşünceli olmayan hediye verir mi? Verir. Hoşlanmadığı bir şey verirse, inadına bir şey verirse bu iyi düşünceli olmaz. Bazen davranışlar, hediye gibi görülen veya iyi uyum gibi görülen davranışlar daha yarayılıcı olur. Vaktiyle onun yapmadığı bir şeyi sen yaparsan bu iğne çuvalda batırma hikayesi olur. Çok yerli yerinde bir davranış olmaz. Bilmiyorum yani bazen mesajlar farklı verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye umresine gelmiştir. Hudeybiye'ye gelirken biliyorsunuz Hudeybiye Medine yolu üzerinde değildir. Ama Halid İbni Velid'in Sivara birliğiyle üzerine geldiği düşünce Efendimiz yol değiştirmiştir. Hudeybiye alanına inmiştir. Hudeybiye'de anlaşmalar bitiyor. Peygamber Efendimiz kurban kesecek. İhramdan çıkacak. Neyi kurban etmiştir biliyor musunuz? Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in alınan deveyi kesmiştir. Ebu Cehil'e Cehil e ait olan ganimet alınan deveyi kurban olarak kesmiştir. Bu Bedir Savaşı'nın bunun hatırlatışı vardır. Dolay dolayısıyla vurgu vardır, hissettiriş vardır. Eğer siz gerçekten mesela iyilik ne demek? Onun hoşlanacağı, alınca memnun olacağı, gönül duyacağı, daha sonra da düşününce hayırla yad edeceğiz. Biz geçinemedik ama iyi bir insandır diyebileceğiz. Bu, bu nevi şeyler vardır. Yani Allah için dininden de ahlakından da razı olmadığım hiçbir şey yoktur. Ama sevemedim diyor. Bu doğru bir kelimedir. Yani fıtrat ayrı bir kelimedir. Bu ve benzeri hayır ve iyilik ifade eden bir hediye seçmelidir. Seçtiği hediye de bunu olmalıdır. Hakkan alal muhsinin bu iyilik sever, hayır severler üzerinde bir haktır doğru olan budur vurgusu var. Şimdi ve in tallaktumu hunna şayet boşarsanız min gabl en yine zifattan önce boşarsanız ve kad farattum farida ancak mehri tayin etmişseniz. Önceden demişsiniz ki diyelim ki ben size 200 gram, 300 gram mehir vereceğim. Altın mehir vereceğim diye. Adı konmuşsa mehrin demin ki vacip olan nedir? Yani inşallah mehir verecek ama mehrit adı koymamışlar. O zaman ne yapıyorsunuz? Gönül alıcı hediye veriyorsun. Bu vaciptir. Normal bir boşanmadan sonra mehri artı gönül alıcı bir hediye bu müstehaptır. Mecburi değildir. O bürü mecburidir. Şimdi şayet nedir? Boşama oldu. Zifaftan önce oldu. Ama mehir de tayin edilmişse وَقَدْ faratun lehun farida. فَنْصْفُمَا فَرَدْتُمْ O zaman ne yapıyorsunuz? Mehrin yarısını veriyorsunuz. Yani tekrar ediyorum. Evlilik akdi olmuş. Ama zifaf gerçekleşmemiş. Arkasından boşanma olmuşsa ve boşayan erkekse ne yapar? Mehrin yarısını verir. İlla en yafuna Ancak affedilirse o zaman hariç. Yani kız tarafa da diyebilir ki biz mehri almıyoruz Belki boşanmada onun da payı vardır, hareketlerin sebebi vardır. Yani eğer affedilirse, karşılıklı anlaşılırsa ve devam ediyor ayet-i kerimeler. Hoş bir karşılıklı anlaşma, dayanışmaya dayalı olursa bu daha güzeldir vurgusunu yapıyor. Boşanmaların esasen böyle olması gerekiyordu. Tekrar ediyorum biz bu nevi özellikleri ve güzellikleri kaybettik. İş inada sataşmaya dönüştü. Ben ona dünyayı dar edeceğim diyor bu nevi şeyleri çok duyduk şimdi kadıncağız bana telefon ediyor şunu şunu ona söyler misiniz diyor neticede ben şey bunu ona söylersem yuvanız bir daha devam etmez diyor zaten devam etmeyecek diyor ama şöyle söylerseniz devam eder istemiyorum diyor şey olarak devam ediyorum yani siz yuvanıza yani şu lafları duysun o da yuvanın gerisi ne olursa olsun evlilik nasıl dağılırsa dağılsın mı demek istiyorsunuz evet diyor cezasını bir gün bir bulsun diyor. Şimdi bunlar intikam alma duyguları hiç güzel duygular değildir. Bu kadın tarafından da doğru değildir, erkek tarafından da doğru değildir. Bunları notladık. Şimdi boşanmayı takip eden hükümlerin altına altına notlarımızı tutuyoruz. Evet, A diyoruz. Neseple ilgili Nesep bir insanın anne ve babadan başlayarak geldiği soy bağını kan bağını ifade eden hıslamlık alakasıdır. Evet, bir çocuk için esasen nesep büyük bir nimettir. Kimden geldi? anası kim, babası kim, nasıl bir aile zincirine bağlı bu büyük bir nimettir. Daha önce de söyledim. Babaların çocuklarına verecekleri en büyük miras anne babaların her dünya malı değildir. Asil bir isimdir, hayırlı bir sülaledir ve helalle beşlenilmiş bir nesep silsilesidir. Hayırlı bir soyattan, hayırlı bir nesep silsilesinden daha iyi bir miras çocuğuna devretmiş olamaz dünyalık açısından. Bu kıymetlidir ve önemlidir. Bak. Ayrıca bir şey daha diyeceğim. Yani neseplerin babaya bağlanmasının bunu vurguladım daha önce ayrı bir kıymeti vardır. Neden kıymeti vardır? Çocukların anneleri eğer sokağa terk edilmemişlerse bilmem ne yüzde 99,9 bellidir. Babaları belli değildir. Dolayısıyla bir çocuğun bir babaya nis nispet edilmesi ayrıca bir şereftir. Bu açıdan anne baba belli demektir. Evet. Onun için nesep kıymetlidir. Bir çocuk bir çocuk zaten kendisini dünyaya getiren anneye bağlıdır. Babasıyla olması gereken. Nesep bağı da şu üç yoldan biriyle kurulur. Bir, meşru evlilik. Şöyle diyelim, Meşru evlilik ne demek? İslam'ın tanıdığı nikah yoluyla evlenen, akit yapan insanların evliliği demektir. Böyle bir evlilikte dünyaya gelen çocuk, bu akitle, meşru akitle evlenen anne ve babanındır. Bir şey daha. İslamiyet ortada meşru bir akit varsa, bir evlilik varsa, DNA testini de ve benzeri diğer şeylerin hiçbirisini kabul etmez. O evlilikten dünyaya gelen çocuk bu evliliğe ait kabul eder. Anlaşıldı? Bir başkası bu çocuğun bana iddia etse çocuk bana aittir. Ben DNA testi yaptırmak istiyorum dese İslam hakimi buna müsaade etmez. Madem evlilik vardır, meşru akit vardır, aileden de itiraz yoktur. Birbirlerine itham yoktur. Dünyaya gelen çocuk bu ailenindir. Ne, ne başka söz kabul eder bunun üzerine ne de başka iddiayı kabul eder. Yani direkt olarak bu şekildeki bir mahkemeye müracaat edilse bu mahkemeyi reddeder. Dönüp bakmaz bile. Raporlar da getirse yine dönüp bakmaz. Anlaşıldı? Buyur, ailenin içinden şikayet varsa işin boyusu değişir. Kim tarafından nasıl şikayete göre değişir? Yani koca eğer şikayet ediyorsa... İşin içerisinde itham da varsa bu sefer işinci mülâneye kadar gidebilir. Mülâne onun için gördük, paylaştık. Tekrar gerisin geri dönüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde ne diyordu? El veledulil ferâş. Çocuk döşeğe aittir. Döşeğe aittir demek ne demektir? Meşru nikaha bağlı olan döşeğe aittir. Yuvaya aittir demek. Ona ana aittir demek. Bir başkasının bu konudaki söz hakkı yoktur demek. Bitti. Şimdi bunun arkasından meşru evlilik daima nedir? Nesebin geliş yoludur birinci derecede. İki, fasit evlilik. Fasit evlilik ne demek? Şartlarından, vasıflarından birisi oluşmamış demek esasen. Bu evlilik fasit kabul edilse de, bozuk kabul edilse de, bu evlilikten böyle bir çocuk dünyaya diyelim ki muhakkak evlilik yapmışlar. Üç yıllığına beş yıllığına evlenmişler. Fasit evliliktir. Doğru değildir. Günahkardırlar. Ayrı kuruş. Ama dünyaya çocuk gelmişse nedir bu evlilikten kabul ne sebebi bu anne ve babadan ka kabul edilir. Niçin anne babadan ka kabul edilir? Çocuğun hatırı için. Çocuğun hatırı için bundan kabul edilir. Evet. Anne babanın yaptığı doğru olması bile. Üç, ikrar. İkrar ne demek? Daha sonraki yıllarda çocuğun babası belli değil. Babası belli olan bir çocuk için ikrar olmaz. Anlaşıldı? Çocuğun babası belli değil. Adamın birisi diyor ki bu çocuk benim çocuğum diyor. Kendi çocuğuna. Bu çocuk benim çocuğum diyor. Bunda iki şey aranır. Bir ne aranır? Yaşları biri öbürünün çocuğu olmaya uygun olmalıdır. İkisi de aynı yaşta bu benim çocuğum diyor. Veya halkın yani bizim dilimizde olduğu gibi oğlum gel oğlum git kızım gel kızım git diye hitap etme değil. Yani ne olacak? İkisinin yaşları baba çocuk olmaya uygun olmalıdır. Bu şekilde. Bir başkasında nedir? Adam ikrar ediyorsa karşı tarafta bunu kabul etmelidir. Evet yani ben onun çocuğuyum. Yani onun çocuğum olduğumu anlaşılıyor. Bunu kabullenmelidir. Baba böyle bir iddiada bulunuyor ama çocuk böyle bir şey kabullenmiyor, reddediyor. Bu şekildeki bir iddia geçersiz kabul edilir. Esasen İslam hukuku bir insanın nesep bağının lüzumuna inandığı için nesep bağını kolay bağlar. Baba iddia ediyorsa, çocuk da bunu kabul ediyorsa yine DNA raporu ve benzeri raporlar istemez. Ortada bir başka iddia ve bir başkasının hukuku çiğnenmiyorsa bu çocuğu bu nesepten kabul eder. Çünkü bunda boşlukta kalan, nesepsiz kalan insanı nesepsizlikten kurtarma gayreti vardır. Bu biraz şuna benziyor. Bazı moleküller vardır yalnız yaşayamazlar. Yanına ikinci bir molekül isterler hemen onunla en kısa derde bağ kurarlar. Bir zamanlar Mekke-i Mükerreme'ye su getirildi. Şuaybe sahillerinden deniz ortasından emiyorlar. Mekke'ye deniz suyunu arındırarak su veriyorlar. En kolay yolu da buydu herhalde ama deniz suyu arındırma pahalı bir arındırma sistemidir. Bu sistemlerden bir tanesi nedir çok yüksek bir basınçla değirmen taşı büyük. Değirmen taşları düşünün taşın bir gözünden suyu veriyorlar. Arıtılacak suyu deniz suyunu veriyorlar. Büyük bir basınçla öbür taraftan sadece su molekulu çıkıyor. <gülüyor> ne kadar içerisinde ek, mineralde, şuydu buydu her ne varsa ne oluyor taşın bu gözünde kalıyor. Öbür taraftan. Bunu şunun için söylüyorum. Öbür taraftan çıkan su öyle aç oluyor ki diyorlar ne bulsa yiyor. Eğer biz o suyu o şekilde borulara versek borulara yer bitirir. Asit gibi yer bitirir. Biz arkasından arınmış suyu havuzlara alıyoruz, mineralli besliyoruz, borulara ondan sonra veriyoruz diyorlar. O aç su. Dikkat ederseniz yağmur suları kazmanıza, küreğinize bahçede unutmuş gelmişseniz normal sudan daha çabuk kazmayı paslandırır veya oyar. Oyuk açar daha çok yıpratır. Neden? Yağmur suyu belli bir orada damıtık sudur. Damıtık sular daha sadedirler. Normal sular gibi, yer altı suları gibi değildirler. Yapıları, yapıları ona göredir. Biz bunun içerisine dolayısıyla mineralle doyuruyoruz ki musluklardan normal geçsin diyorlar. Yine dikkat yani gören kardeşlerimiz var mı bilmiyorum ama zemzem suyunun boru hattı normal suyun boru hattından farklı bir alaşımdan elde edilmiş boru hattıdır. Madeni farklıdır. Niye? Normal demiri erit er eritme yapıyor, eritiyor diye. Farklı bir boru hattı döşenler farklı bir boru hattından aktarılır. Bu, bunun gibi şeyde nesepte de öyledir. Nesep eğer bir insan nesep açısından boşluktaysa devamlı onu doldurmak ister. Bir iddia varsa karşılıkta buluyorsa tak diye nesep birleşmesi olur. Hidrojenle oksijen birbiriyle buluşmaya çok meyillidirler tak diye buluşurlar işin içerisinden su çıkar. Yani onun için yani hidro, iki hidrojen bir oksijeni yakaladı mıydı su olur. Bunun gibi şeyler vardır. Hesap de biraz buna benzer. Anlaşıldı? Şimdi ikrarda yalnız bir şey daha var. Yani ikrarı bazen bir insan bu benim çocuğumdur denemem. Acaba şöyle bir şüphede devreye giriyor. Acaba bu çocuğa mirasından pay aktarmak istiyor. Kendi mirasçılarına mirasını bütünle bırakmak istemiyor. Bir nevi onları cezalandırmak istiyor da mı böyle bir şeye teşebbüs ediyor? Bu birdi. İkincisi kardeşlerden diyelim ki üç tane kardeş var. Kardeşlerden bir tanesi diyor ki bu bizim kardeşimiz ben bunu biliyorum. Öbürkisi kabul etmiyor. Ortada da delil yok. Delil varsa diğerlerine de kardeş olur. Ama delil yoksa ikrar bir delildir. İkrar kime delildir? İkrar edenin aleyhine delildir. Onun için bizde ne derler? En güçlü Delil hasman delilidir. Hasmın ikrarıdır. Yani karşındaki senin haklı olduğunu kabul ediyor. Kendi haksızlığını kabul ediyorsa artık delil ihtiyaç yoktur. Bunu Arapçada bunun güzel bir ifadesi var. el ikraru seyyidul edille diyorlar. İkrar delillerin efendisidir. Adam ben işledim diyor. Veya ben yaptım diyor. Veya bu benim kardeşim diyor. İkrarın üzerine delil aranmaz. Ama bu insan ikrar ediyor. Kardeşi ikrar etmiyor ki. Ortada da delil yoksa, o şahıs bunun kardeşi kabul edilir, öbürlerininki kabul edilmez. Anlaşıldı? Şöyle diyelim. Miras üç kardeş var, miras üçe bölünüyor. Üç kardeşten bir tanesi diyor ki, diyor ki mesela Ömer bizim, bizim kardeşimiz diyor. Kardeşlerim kabul etmese de ben biliyorum, şu şu sebepten bu bizim kardeşimiz diyor. Ömer'le kardeş kabul edilir onlar. Ve Ömer'deki miras payını alır. Anlaşıldı? Diğerlerinin alamaz. Yani miras dörde bölünseydi Ömer kaç alacaktı? Diyelim ki Ömer dörde bölünseydi 10.000 alacaktı. Miras dörde bölünmedi, üçe bölündüğü için 15.000 bin aldı. Bir arakama bütünden gidelim. Ne var? Hem üçe hem dörde bölünen 60, 60 var. 60 bini düşünün. 60 bin 4'e bölünseydi 15 bin alacaktı. 3'e bölünce 20 bin aldı. Anlaşıldı? 20 binden 15 bin çıkarılır. 4'te 1 gibi kime verilir? İkrarı bulunan şahsa verilir. Yani 15 bin alır. 4 kardeşten biriymiş gibi. O 5 kime verilir? İkrar ettiği kardeşine verilir. Öbürleri 20 şer bin alırlar. Eğer doğruysa, haklıysalar tamam Allah katında bir şey yok. Haksız da kardeşlerine reddetmişlerse dünyalık kayıpları olmaz ama ahirette kayıpları olur. Bunun gibi ikrar edeni bağlar, diğer şahısları gelenlikle ikrar bağlamaz ama günün birisinde biliyor onları da bağlarsa bilemiyoruz. Yine sözünü etmiştim. Ziyad İbn Ebihi var tabiînlerden. Ziyad İbni Ebihi babasının oğlu Ziyad demek. Neden Ziyad İbni Ebihi deniyor ona? Babası meçhur olduğu için. Daha sonraki yıllarda Muaviye radıyallahu an o bizim kardeşimiz demiştir. Ekrarda bulunmuştur. Buyur. Oradan geldi zannettim. İçeriden geliyormuş. Bizim kardeş bir bizim kardeşimiz demiştir. Eğer mesela Muaviye'nin babası Ebu Süfyan biliyorsunuz. Ebu Süfyan'dan miras kalmış olsaydı veya nasıl uygulandı bize gelmiyor ama Ziyad neyden payını alırdı? Muaviyenin mirasının içindeki kendine düşen payı alabilirdi. Bu şekilde olurdu. Ondan sonra öyle anılmıştır. Ziyad da bunu bu iddiayı veya bu ikrarı kendi lehine kabul etmiştir. Hatta biliyorsunuz ondan sonra bir da yardımcı olmuştur ve destek olmuştur. Bu ve benzeri ikrar bu açıdan önemlidir ve şartları da bunlardır. Bunlar neseple ilgili olanlar idiyi, evliliği, boşanmayı takip eden hükümlerden. B. Emzirme. Şimdi ben yazdıracağım ama yazdırmadan önce yine anlatayım. Halkımız arasında, ben Türkiye'ye döndüğümde çok yaygındı, ondan önce de yaygındı. Nedir? Bir anne kendi çocuğunu emzirme kendi çocuğunu bile emzirmek zorunda değildir. Bu yaygındı. Bilmiyorum unutuldu mu? Ben bunu Diyanet İşleri Başkanı'nın ağzından bile duydum. Şu olarak yaygındı. Öncekilerin ağzından bile duydum. Bütün mezheplere göre Hanefiler hariç bir anne çocuğunu dinen de Hukuken de emzirmek zorundadır. Tekrar ediyorum. Yazdıracağım, yazdıracağım öz olarak ama ilk önce bir anne çocuğunu hem dinen hem hukuken emzirmek zorundadır. Aradaki farkı da vurgulayacağım. Hanefi alimlerine göre bir anne çocuğunu tıbbi bir sebep yoksa dinen emzirmek zorundadır. Hukuken icbar edilemez. Anlatacağım. Bu ikisini yarım anlamayalım. Bütün sıkıntıların çoğu yarım anlamaktan kaynaklanıyor. kenarına köşesinin ucunu bilmekten kaynaklanıyor. Hukuken icbar edilemez. Ne demek? Devlet veya kadı, hakim annenin başına asker dikip çocuğunu emzireceksin diye icbar edemez. Dayatmada bulunamaz. Ama bir anne tıbbi bir sebep yokken çocuğunu emzirmiyorsa o anne günahkardır. Ve bunun hesabını Allah katında verir. Anlaşıldı çocuk emmiyor başka, sütü az geliyor başka, bütün bunlar başka. Ama sütü var, emzirme için şartlar uygun ve bir anne çocuğunu inat ediyor, emzirmiyor. Bundan dolayı günah kazanır. Haliyle doğru cevap nedir? Bir anne çocuğunu emzirmeye mecburdur. Ancak hanefilerde hakim kararıyla anne ez, ez, emzirmeye icbar edilemez. Anne emzirmeye icbar edilemez bölümünü alıp anne çocuğunu emzirmeye bile mecbur değildir şeklindeki bir bilgi Son derece yanlış bir bilgidir, eksik bir bilgidir ve yanlışlığa sevk eder. Türkiye'ye döndüğümde birçok konuşmada dinledim. Yani bırakın halk arasında konuşmalarda bir anne çocuğunu bile emzirmek zorunda değildir. Nasıl değildir? Bal gibi emzirmek zorundadır. Doğru olan odur. Fıtrat da buna uygundur. Kendi için de faydalıdır, çocuğu için de faydalıdır. Çocuklara en uygun süt, annenin sütüdür. Sadece en uygun mesele de süt ve gıda meselesi değildir. O çocuk annenin sevgisine, şefkatine, kokusuna, kendine olan güvenine, içine verdiği o sıcaklık güven duygusuna bile muhtaçtır. Ve çok tesir eder. Çocuğun yapısına, hayatının geleceğine tesir eder. Buna söylediğimi hatırlıyorum. Rusya'da şöyle bir fikir cihane etmişti Irkçı zihniyetlerde öyle diyeyim Irkçı zihniyetlerde şu anlayış Herkes devletin askeridir Böyle bir anlayış vardır Hitler böyle bir anlayışla bütün Almanları Alman devletinin askeri etmeye kalktı Ve genellikle ırkçı yapılar Saldırgan olurlar Başkalarına saldırgan olurlar şeyin Yapısında bu vardır Zihniyetin yapısında vardır Gerisin geri dönüyorum Sol zihniyetinde şöyle bir anlayış vardır Herkes devletin işçisi olmalıdır Herkes ortak kalkınma için çalışmalıdır. Yağlı tarafları var cümlelerin ama öbür tarafta acı tarafları da var. Böyle bir anlayışla Sovyet Rusya Varşova Pakti'nin pakt, vaktiyle insanların aile bağlarını zayıflatmaya çalışmıştır. Aile bağına bağlı olunca insanlar bu sefer ailesinin müdafaa için devlete bile kafa tutabiliyor. Gücünün yetmeyeceğini biliyor, çaresiz olacağını biliyor. Ama ne, ne yapıyor? Devlete bile kafa tutabiliyor. Gücünün normalde yetmeyeceği insanlarla ailesini korumak için mücadeleye girebiliyor. Bu oldukça önemlidir. Bunu zayıflatırsanız herkesi fert olarak daha rahat kullanılsanız denilmiştir. Bunu zayıflatmak için aileleri parçalamaya kalkmıştır. Direkt parçalayamıyorsunuz. Ne yapmıştır? Vardiyalarda eşleri farklı vardiyalara vermiştir. Kadını gece çalıştırıyor, kocasını gündüz çalıştırıyor. Birisini öyle birisini böyle birisini şurada birisini şurada çalıştırıyor. Bu aileleri ahlakı da aileleri de zayıflatmıştır. Ama yerine daha büyük musibetler gelmiştir. Bir şey daha yapmıştır bundan öte ailelerdeki çocukları yuvalara çekmiştir. Son derece moderndir yuvalar. Çocukların zeka geliştirmesi için basamak çıkması için Kollarını geliştirmesi için, ayaklarını geliştirmesi için, zeka geliştirmesi için istediğiniz bütün imkanlar ve aletler var. Başlarına yeterli insan ne olacak? Bunlar artık devletin çocuğu olacaklar. Öyle yetişecekler. Aileden daha güçlü olarak devlete sarılacaklar, devlete sahip çıkacaklar. Netice ne olmuştur? Bu çocukların çoğu ölmüştür. Bir çoğu zekalı olmuştur. Bir çoğu işte... Özürlü hale gelmiştir. Vücudunda bozukluklar meydana gelmiştir. Sebep sevgi yokluğu. Sebep güven yokluğu. Çocuklar daha sonraki incelemelerde çocukların vardiya sebebiyle çocuk anne de olmasa bakanana bir müddet sonra alışıyormuş. Yani onun sesini duyuyorsa. O ses şefkatli bir sesse. O çocuğu bağrına basıyorsa. O çocuğu seviyorsa çocuk ona güveniyorsa ona güvenmez diyor. Çocuklara iyi dikkat edin. Anne çocuğa kızmıştır. Bacaklarına tokadı yapıştırmıştır. Gene annesine sarılır. Niye? Gidecek yeri o. Başkasına, ona güveniyor. Dayak yese de ona güveniyor. Bir başkasına gitmez. Yabancılar. güven. Bu çocuklar ne yapmışlardır? Başkalarına güvenmemişlerdir. Bir tane hizmetçiye alışıyor. O bir hizmetçi. 10 15 çocuğa, 20 çocuğa bakıyor. Hangi çocuk ona ısınacak da, hangi çocuk ona sarılacak da, hangi çocuk onun yanında güven duyacak? Tamam onun sesine alışıyor ediyor gidiyor. Sonra o gidiyor bir başka vardiyadaki bir başka hemşire geliyor. Ses değişti, haller değişti, tavır değişti. Çocuk ne yapacak? Üçüncüye ne yapacak? Ve bu çocukların beyinleri çoğunun büyüme hormonu salgılamıyor. Bu sefer beyin büyümüyor, vücut büyümüyor. Biz güvensizlikten ölüyor ve benzeri ve benzeri sıkıntılar. Derhal bundan vazgeçmişlerdir. Yeniden e, işte ailelerin bakmasına kapı açmışlardır. Daha sonra öbüründen de vazgeçtiler. Kollezyon tipi şeyler ürettiler ve benzeri. Ama bu son derece önemlidir. Bunu emzirme için söylüyorum. Anneler çocuklarına sadece sütünü vermezler. Sevgilerini, şefkatlerini, kucaklamalarını her şeylerine verirler. Bunu bu çocuğun yapısına, bünyesine güçlü şekilde tesir eder. Onun için yani iki şeyi hukuki olarak meseleyi ayırmak lazım. Hakim müdahalesi ailenin içerisinde az olması lazım. Ama hukuken aile icbar edilemez. Gelip de evin içerisinde sen çocuğunu neden emzirmiyorsun diye icbara, mecbura, tabi tutamaz demek ayrı bir şeydir. Nedir? Kadının çocuğunu emzirme mesuliyeti ayrı bir şeydir. Hatta bir anne dese ki ben çocuğunu emziririm ama ikizinde de çocuğumu emziririm ama günlük mesela sen süt anne tutsaydın ne verirdin? Günlük 20 lira. Günlük 20 lira isterim. Bir ayda ne yapar? Yirmiden altı yüz lira der. Altı yüz lira para isterim bunun için desen. El cevap çocuğu emzirse, ay sonra altı yüzünü istese, o da vermese, hakime mü mü müracaat ettiler. Hakim sen bu parayı hak etmedin der. Neden hak etmedin? Demek ki emzirebildiğini göre tıbbi bir sebep yok. Sen bir anne olarak üzerine düşeni emzirdin der. Ücret alamazsın. Ama bir kadın be, nedir? Nafaka hakkı vardır. Nafaka hakkı ne demek? İskan hakkı 1, giyim hakkı 2, gıda hakkı 3, sağlık e, sebebiyle ihtiyacı olursa sağlık masrafları 4. Dolayısıyla gıda hakkını, nafaka hakkını alabilir ama çocuğunu emzirdiğinden dolayı ayrı bir ücret hanefilere göre de alamaz. Anlaşıldı? Şimdi yazıyorsunuz, be emzirme mi dedik? Özetliyoruz söylediklerimizi. Hanefilerin dışındaki mezheplere göre bir anne çocuğunu dinen de hukuken de emzirmek zorundadır. Şimdi dinenle hukukun arasına ayırıyoruz artık, değil mi? Ne olduğunu anladık. Hanefi ille göre de bir anne çocuğunu dinen emzirmek zorundadır. Ancak hukuken buna icbar edilemez. Ancak hukuken buna icbar edilemez. Kocanın da icbara doğru değildir. Yani nasihat edebilir, şöyle edebilir ama dayatmayla emzirme olmaz. Yani dediğim gibi... Ee, çocuğun e, sadece ihtiyacı annenin sütüne değildir. Annesinin kendisinde şefkatine ihtiyaç vardır. Sen onu dayatma ile kalkarsan bu da ayrıca bir başka sıkıntıya sebep olur. Evet. Çocuk, şimdi çocuk annenin sütünden başkasını Kabul etmiyorsa o nevi huysuz çocuklar var dedim yani anne, anneden başkasını kabul etmez. Bazen de şefkatini hissettiği için kabul etmez. Annemler anlatırlardı, şeyler de anlatırlardı, akrabalar anlatırlardı yaklaşık bir yaşından önceki olan hadiseye söylüyorum. Beşiğini babaannen mi sallıyor? Başkası mı sallıyor? Bilirdin. Başkası sallayınca ağlardın diyorlar. Ben babaannemi çok severdim. Allah rahmet eylesin. O da beni çok severdi. Tabi bebekten başlamıştın sen diyorlar. Bebekten başlamıştın. Başkası sallamayacak. Beşiği o sallayacak. Nasıl ayırt ederdi biz de anlamıyoruz. Demek ki onun sallamadığı fark vardı demek ki. Sık gündeme getirirlerdi. Sonraki de sevgileri yüzünden de o bebeklikten beri sizin aranız iyidir derler. Başkasının sallamasına razı olmazdım beşi diye. diye. Yani bu haydi haydi deden yani sütte de var. Çocukların demek ki böyle bir ayrım yapabiliyorlar. Bir çocuk yani ne de çocuk annenin sütten başkasına kabul etmiyorsa veya veya baba süt anne tutabilecek süt anne tutabilecek durumda değilse. Yani madde durumu süt anne tutmaya müsait değil. Ya da ya da süt anne bulamıyorsa kimse süt anneliği kabul etmiyor günümüzde. Eskiden var şimdi. Herkes kıymetli oldu. Şimdi kimse süt annelik kabul etmez. Bir de şey vardır şimdi. İstanbul'da kiralık ev varsa dünya kadar. Git bir köyde bul bakalım kiralık ev. Bir kasabada, küçük kasabalarda kiralık ev de bulamazsın. Yani orada kiracı yok ki kiralık ev olsun. Herkesin kendine ait evi var. Bankası. Buyur. Bankası. Evet süt bankası. İşte. Evet işin bir başka bo bo boyutum. Bu şekilde süt anne bulamıyorsa devam ediyoruz şimdi. Hanefilere göre de Anne çocuğu emzirmeye zorlanır. Anne çocuğu emzirmeye zorlanır. Ne demek olarak Mahkeme devreye girer demek. Yani hukuken de zorlanır artık. Çünkü çocuğun hayatı meselesidir artık. İşin boyutu değişmiştir. Hanefilere göre de hukuken anne çocuğu emzirmeye icbar edilir bu sefer. Evet bunu mecburiyet var. Tabi şu var yani hayatı yani şehirde yaşayan şey köy hayatını unuttuk ama buna ihtiyaç var. İhtiyaç var şunun için diyorum. Bir zamanlar bir misal vermiştim. Bundan 3-4 gün evvel bir hadise yaşandı. Ne oldu? 7 yaşındaki bir çocuk davarlarını güderken yağan kar soğuk sebebiyle nereye sığınıyor? Bir otluğa samanluğa sığınıyor. Geceyi orada geçiriyor. Sabahleyin işte kaç saat sonra? 17 saat sonra mı unuttum? gelip çocuğu bulup getirdiler ve benzeri. Şehirden kaç tane 7 yaşındaki çocuk daha orman yayla gütmeye gidebilir de geceyi bir samanlıkta geçirir. İyi düşün. Hayat tarzı bizi nereden nereye getirdi? 11-12 yaşındaki çocuk 50 metre evinin evi ile arasındaki 50 metredeki okula annesiyle gidiyor. Bu çocuk 7 yaşında daha da da var güdüyor. Gece başında soğuk kar bastığında şey yapınca ne oluyor? Bir yere sığınıyor. Geceyi de orada geçiriyor. Sabah ettiğinde keyfi yerindeydi şey olarak. Sadece üşümüşlüğün getirdiği şey vardı. Evet, onunla ilgili. Görünce güresim geldi. Yedi yaşındaki çocuk, çocuk çocuğun durumu. Bir öbür tarafta on bir, on iki yaşındaki çocuğun durumu. Evet. Son bir cümle daha yazıyor bununla. Çocuğun çocuğun nafakası çocuğun nafakası her durumda babanın üzerinedir. Anlaşıldı. Demin ki biraz süt emzirme meselesi de buradan kaynaklanıyor. Nafaka babanın üzerine olduğuna göre çocuğun karnının doyması da bir nafakadır. Bununla baba mecburdur. Anne emzirmeye mecbur değildir. Hadiseyi buradan buraya kadar bağlıyorlar. Evet nafaka babanın üzerinedir. Ama anne, anne olarak emzirmek zorundadır. Bu gerçeği bir e, vurgulayalım. Dolayısıyla anneye bakmakta, onun gıdasını temin etmekte, çocuğu giydirmekte şu babaya aittir. Bununla o sorumludur. Ama anne de anne olarak kendine üzerine yap, yapacağını yapmak zorundadır. A dedik B demiştik. Şimdi C diyoruz efendim. Çocuğun bakım ve terbiyesi. Şöyle yazan isterseniz oraya çocukların bakım hakkına, çocukların bakım hakkına hadane denilir. hadane h harfiyle de ve bir yerde buhar yazarken b yazmış u yazmış Hı harfini Arapça yazmış devamını öyle devam etmişti. Aynı gibi burada da h yazabilirsiniz. Şimdi hadane kelimesi kelime olarak ne demek bilen var mı? Hadane hiç duymuş muydunuz? Ne? Kucak. Buyur. Yok, o hademe. Bu hadane. Sonu ne? O hademe. Hademe buradan geliyor. <gülüyor> evet, e, esas kucak demek. Ama kucak ne olur? Biz e, işte iki kolumuzun arasına daziyede kucak ifadesi kullanır. Bir yere doğrudur. Ama hadane kelimesi esasen büyür demek. Yamteri yağı büyür büyür. Bu yanlara büyür diyoruz ya. Yani. Boş bö bö bö böğür ifadesi kullanıyor. Böğür. Neden öyle hadane ediliyor? Çocuklar kucaklanırken bizde kucağa almak daha yaygındır. Karadeniz'de sırta bağlamak yaygındır. Sırta bağlarsanız çocuğa her türlü işi rahat yaparsınız. Karadeniz'de kadın çalışacak. Öyle boş yok. Sırtta çocuk, elde orak. İşte tırpan bilinen ne çalışacak, edecek, gidecek. Çocuk da oradan dünyayı seyredecek. Fena, Fena değil. Nasıl olsa anne sıcak, sırt sıcak. Hareketli annede. Neşe yerinde. Şöyle gidiyor. Çalışacak. Daha sonra tabii onlar gitti. Çocuk arkada kaldığı için çocuğun oldular. Şimdi e, kanguru diyorlar. Kangurun cebi önde ya. Öne bağlayınca kanguru oluyor. Ama Arap alemini, Afrika'ya ve benzeriye bakın çocukları yanda kalçanın üstünde taşırlar. <gülüyor> yani oturtur böyle kalçası. Arkasında tutar. Ka, Hadane orası demek yani esasen. Yan, yan taraf demek. Ama giderek kucak manasına alınmıştır. Kucak kelimesi o açıdan bakıldığında doğrudur. Ama gel, kelimenin geliş yeri böğürden gelir. Yan taraftan gelir. Bunu bilesiniz. Niçin kullanıyor? Çocuğun bakım ve yetiştirme hakkı için ne diyoruz? Hadane kelimesi kullanılıyor. Oradan alınıyor kelime ama hadane tekrar ediyorum. Çocuğun bakıp büyüyüp yetiştirilmesi kelimesidir. Böylece çocuğun bakım hakkı kime ait olacak boşanmalarda bu oldukça önemli bir hadisedir. Belki ailenin de en büyük zararı kendilerinden ziyade aileler maalesef çocuklara verirler. Yani çocuk varsa e, zararın oranı çok daha büyük demektir. Esasen terbiye diyoruz ya biz terbiye kelimesi deyince çocuk ceza işlenecek bir şey yapmazsa ağzının payını vermek manasını anlarız veya eğitme manasını anlarız. Hayır öyle değildir. Çocuğun büyümesi, gelişmesi, filizlenmesi, ahlakının da ilminin de gelişmesi için neler yapılması gerekiyorsa gıdasından, beslenmesinden, e, öğretilmesine kadar neler yapılması gerekiyorsa hepsine verilen isimdir terbiye kelimesi. Onun için bahçıvanların adı nedir? Rabbe, rabbetül hadikadır. Ev kadınlarına Araplar Rabbetül beyt derler. Ev terbiyecisi derler aslan terbiyecisi gibi ev er terbiyecisi derler. Çünkü yani biz ne diyoruz? Ev kadını diyoruz. Ev kadınından Rabbetül Beyt daha iyi bir kelimedir. Ne demek? Evi o evini çevirir demek. Evi o şekillendirir demek. Evi ev haline o sokar demek. Evin ihtiyaçları neyse evin içerisinde yerine getiren odur demek. Çocukların ihtiyaçları neyse bütün ihtiyaçlarını karşılamak etmenin adıdır. Nedir? Hadana kelimesi de. Budur. Bu açıdan önemlidir. Şunu yazıyorsunuz şimdi oraya. Erkek çocukların hadanesi 7 yaşına. Kız çocuklarınki kız çocuklarınki ergenliğe kadar Anneye aittir. Çocuklar, çocuklar ortada farklı bir sebep yoksa bu yaşa kadar annenin yanında kalmalıdır. Haliyle hakimin işi kolaylaştı. Boşanma olunca ne olur? Erkek çocuk 7 yaşına kadar annenin yanında kalacak. Çocuklar kimde kalacak derdi yok. Kız çocuklar da ergenliğe kadar onun yanında kalacaklar. Neden? Çocuklar ona muhtaçtır. Erkek çocuklar da şefkata daha çok muhtaçtırlar. Ve 7 yaşına kadar olan devrede şefkat duygusu daha galiptir. Ondan sonra terbiye duygusu ön plana geçmeye kalkar. Hazreti Ömer radıyallahu an kendi çocuğunu oynarken görmüştür. Boşandığı eşinden çocuğunu oynarken görmüştür. Tabi babalık damarıyla almıştır. Oynandığını da yerden almıştır. Çocuğun anneannesi koşarak gelmiştir. Çocuğu Hazreti Ömer'den almaya kalktıysa da Hazreti Ömer'e güç getirecek hali yok alamamıştır. Çaresizlikten Ebu Bekir'e gitmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın en büyük yardımcısı kimdir? Hazreti Ömer'dir. En büyük yardımcısı, en büyük desteği Hazreti Ömer'dir. Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapmıştır? Kayırmamıştır şimdikiler gibi. Kulp aramaya kalkmamıştır. Ömer'den çocuğu almıştır. Hazreti Ömer'e kullandığı kelime nedir? Annesinin ağız suyu bile senden daha hayırlıdır demiştir. Bu çocuk için anneye vermiştir. Neden ağ suyunu kullanıyor? Bu çağlarda anneler genellikle bazen çocuğa şimdi işte blenderlar var, ezmeler, şunlar var ama anneler çocuklarına bu yavaş yavaş sütten gıdaya alıştırırken çiğner çiğner yavrunun ağzına verirlerdi. Dolayısıyla annesinin ağız suyu bile senden daha hayırlıdır. Bu çocuk annesinde olacak demiştir. Hazreti Ömer e itiraz edememiştir. Şimdi kayırma yok. Adalet var. Kime karşı olursa olsun adalet var. Doğru olan budur. Şimdi bu çağdan sonra çocukların, erkek çocukların 7 yaşından sonra ortada tekrar ediyorum. Bir başka sebep yok ise annenin yanında kalması çok doğru bir davranış değildir. Çünkü erkek çocukların erkek öndere örnek alacağı kendi cinsi olan insana ihtiyacı vardır. Eğer bunu elden kaçırırsanız, yapmazsanız anne ile beraber kalsa çocukta başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Çok iyi değildir. Hatta öyle ki zoraki kaldı anne, böyle bir çocuğa bakmak zorunda kaldı, büyütmek zorunda kaldı. Ona erkek arkadaşlar, örnek dayıydı, şuydu buydu, örnek büyükler bulmak zorundadır. Eğer bulmazsa sıkıntılar çıkar. Anne ile annesinin yanında yetişmiş bir erkek çocuk, yaşı 16-17 civarında, diğerlerle, gençlerle oturup konuşmak yerine gidip kadınların arasına oturup dedikodularını dinliyor. Ona alışmış, yapı ona olun. Bu hormona bile tesir eder. Sıkıntılıdır. Onun için yani kendine erkek arkadaş bulmalıdır, örnek bulmalıdır. Bunun için 7 yaşından sonra anneden çok baba tarafına bir çocuğun, erkek çocuğun daha fazla ihtiyacı vardır. Her çocuğun, yani erkek çocuğunun anne şefkatine her yaşta ihtiyacı vardır. Çocuklar daima anneyle daha iyi irtibat kurarlar. Baba belli bir orada otoritedir. Öyle de olması lazım. Ama bazı bölgelerde olduğu gibi, Karadeniz'de yaygın, Gümüşhane'de var, Erzurum taraflarında da var. Babalar çocukları sevmezler. Babalar çocukları sevmez, o zaman şımarırlarmış. Ondan sonra bir şey daha var, babalar bir de dedelerin olduğu yerde hiç sevmezler. O da, o da dedeye karşı saygısızlık. Yahu şey olarak... Yani şımartma sevgisi ayrı bir sevgidir, şefkat sevgisi ayrı bir sevgidir. Yani biz ne kadar garip şeyleri karikaripleştirmişiz. Gelinler de sevmezler? anneler nerede sevmezler? Büyük babanın yanında gerek, çocuk kucağına sığınmak ister, iter. Niye? Kucağına alıp da seve seve oturtamıyor, edemiyor, gidemiyor. Niye orada? İşte büyük baba var, şu var, bu var. Ee, çocuk itilince anneye yine daha sığınmaya çalışıyor bu sefer. Ağlıyor, sığınmaya çalışıyor, o yine itiyor. Yani büyükler de büyüklük yapıp adamlık yapıp da kızım al kucağını diyemiyor. Niye? Onlar da adi, örfe adete bilmem ne geleneğe zıt davranırlar. Ama bu halen e, içimizde kaybolmamış sıkıntılardan bir tanesidir. Yavaş yavaş azaldı şehir hayatı köreltti ama halen var. Şimdi sıkıntımız şu bir zamanlar anneler babalar çocuklara sertti çocukları anlamıyorlar. Çocukların gelişme çağlarında bilmiyorlardı. O zaman annelere babara ikaz ediyorduk. Şefkatli davranın, şöyle davranın, böyle davranın. Gün geçte anne babalar yine olmakla beraber çocuklara aşırı şefkatli ve aşırı şımartmalı davrandılar. Bu sefer de çocuklar anne babanın tepesine çıktılar. Şimdi ben takılıyorum zaman zaman eskiden diyorum konuşma yapardık. Çocuklarınıza şefkatle davranın diye. Şimdi çocukları bir yere toplamalı, onlara bir simler verle. Yavrum, ananıza, babanıza acıyın artık yeter diye. Şimdi şimdi şimdi işler değişti. Onun için karşılıklı büyüklere de bazen yine takılıyorum bir şeyde. Gelinlere şimdi şey var, evlilik öncesi seminerleri var, evlilik sonrası seminerleri var. Kızlara ayrı seminerleri var, oğlanlara ayrı seminer var. Hiç kimse şimdiye kadar gaynanalar seminerdiği bir seminer yapmadı. Son derece ihtiyaç var. Kaynanaları toplayacaksın, adam gibi kaynanalık nasıl yapılır? Veya geline diye gelen insanlara insan nasıl davranılır, nasıl yönlendirilir, nasıl irşad edilir, nasıl büyüklük yapılır. Hakikaten ihtiyaç var. Kaç kişi gelir bu semlere bilemem. Ama ihtiyaç oldu kesin. Yani ondan adım gibi eminim. İnşallah o gün günleri görürüz veya anneler babalar gerçekten büyüklük yaparlar. Büyüklük yapılmıyor kızım çocuğu itme, al kucağına ihtiyacını gör. Şu anda sana sığınmaya ihtiyacı var demiyor. Bu ve benzeri inşallah hayırlısı olur. Tamam. Yine. Kız çocuklarında ergenliğe anneye aittir dedik. Çocuklar bu çağa kadar annenin yanında olmalıdır onu da söyledik. Nokta söyleyecek çok şey var ama burada duralım. Ee, bir de D diyoruz. Nafakayı söyledik ama yeniden söyleyeceğiz. D nafaka. Çocukların nafakası babaya aittir. Bunu dedik ama gene yazın oraya. Çünkü bu başlığın altında da olması lazım. Çocukların nafakası babaya aittir. Boşanan kadınların, asıl bunun için ayrıca bu D maddesine ihtiyacı var. Boşanan kadınların, boşanan kadınların, iddet süresince, Nafakaları Boşayan kocaya aittir. Şimdi gerisin geri döndük. Çocukların nafakası ne kadar çocuk nafaka ihtiyaç duyuyorsa o zaman dilimine kadar babaya aittir. Anlaşıldı? Ama kadınların nafakası iddet doluncaya kadar kocaya aittir. Bundan öte yani iddet dolduktan sonra nafaka alınması çocuk için caiz ama kadın için caiz değildir. Şimdi kadıncağız boşanmak istiyor ısrarla. Olan hadiseyi anlatıyorum içini. Şu devreye kadar nafaka alabilirsiniz diye söylüyorum şey olarak ona. Ondan sonra ne olacak diyor. Yani bakın dedim yani boşarken de düşün boşanırken boşanmak isteyen, boşan o. Boşanırken de bunu düşüneceksiniz. Sonrası ne olacak diye. O zaman düşün, ben sonra ne yapacağım diyor. Bana bakmak zorunda diyor. Bakın eğer sorduğunuz İslami açıdan bakmak zorunda mı soruyorsanız değil. Ne zamana kadar bakmak zorunda? İddet doluncaya kadar bakmak zorunda. Ondan sonra kadın gezecek, turzacak, serbest davranacak ve gidip başkasıyla evlenecek, şöyle ödeyecek, böyle diyecek. Ama ne olacak? Nafakası hala eski kocasına olacak. Bu İslam'da yok bilesiniz. İslam'da nereye kadar var? İddet doluncaya kadar. İddet yaklaşık 3 ayda olabilir 3 adet süresi de olabilir onu söylemiştik Eğer hamile ise 9 ayda olabilir. Kısaca iddet ne kadar sürüyorsa o sürüş tarihine kadar nedir Kocanın üzerinedir bu doğrudur Ondan sonra artık alaka bitmiştir Bu kadın o koca için bir yabancıdır Belki çocuğunun annesidir o açıdan geççi eski şey, hukuku vardır eski hukukuna binaen Elbette ki ee, Geçmişe silmemeli, düşman adetmemeli günümüzde olduğu gibi ama netice itibariyle nasıl davranmalı? Bu hukuka riayetkar davranmalı. Kendi sorumluluğu nereye kadarsa oraya kadar sorumluluk almalı. İla nihaya sorumluluk almak zorunda değildir. Bu da bilinmesi gereken özelliklerden bir tanesi değil. Hayırlısı bu konuda söyleyeceklerimiz e, netice olarak böyledir. Bu şekildedir. Noktaladım. Bir insan e, evlilik hayatı devam ettiği müddetçe vefat hallerinde biliyorsunuz karı koca da birbirine miras alacağını bunu daha önce vurgulamıştık. Böylece ahvari şahsiye dediğimiz bölümü özetle, özetle birlikte bitirmiş olduk. Evet nasip olursa bir daha gelecek derse ne ticaret hukukundan başlayacağız yani alışveriş hukukundan yolumuza devam edeceğiz. İddet konusunu ayrıca vurgu yani şey yapmadık mı? İddet konusunu. İddet üzerinde ayrıca durmadık mı? Yani eee hamilelerin iddeti, ondan sonra işte adet görenlerin iddeti, adet görmeyenlerin iddeti. Gördüm. Ben de görüldüğü gibi hatırlıyorum. Yani e, soru neydi? Yani, yani şimdi ce cevaplandırabiliriz olmazsa şu. Ha tam. İnşallah anladım. Anladım. Ee, anladım. İddet süresinde veya vefat iddetlerinde bir kadının e, işte yas tutması veya boşanıp iddet beklemesinin şekli nasıl olmalıdır? Anladım. İnşallah. In i̇nşallah. Onu e, yine özetleyeyim. Tamam. Tamam. Boşanan kadınlar eğer e, iddet süresinden sonra şahıslarına ait nafaka almışlarsa doğru değil. Doğru. Evet. Evet bu doğru. Bu doğru değil yani. Ver verir, verir de helal ediyorsa tamam bir şey demedik. Ama abi, cebren alıyorsa. Evet evet bu bu bu bu, bu, bu caiz değil. Evet. Tazminatla bu, bu bu bu caiz değil. Bu doğru değil. Evet, böyle. Tamam. Evet, bir taraftan başlayalım. Belediyelerde kadın memurun kıydı nikah fasit nikah grubuna girer mi? Belediyelerde kadın memurlerinde erkek memurlarına kıydı kıydı nikahlar batıl nikah bölümüne girer. Ha. Evet. Fasit nikah bölümüne girer. Evet, daha daha ağırım. Buna biz nikah demiyoruz. Nikah denmesi de doğru değildir. Nedir? Tescildir, kayda geçmedir, sicile geçmedir. Önemlidir. Neden önemlidir? Sicile kayda geçmeli ki hem nesep bağı devam etsin hem de hak kaybı yaşanmasın. Ama nikah o nikah değildir. Kimsenin belediye reisi adı adına Birilerini karakoca koca ilan etme hakkı İslamiyet'e göre yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde ne diyor? Siz onları Allah'ın adını anarak kendinize helal edindiniz diyor. Bir nikah akdi Allah'ın adını yaparak olur. Belediye reisinin adını anarak değil. Tamam. Kadın ayrılmak isteyince babasının evine giderse yine de hediye verilir mi? Evet. Yani kadın zaten ayı ayrılınca nereye gidecek? Elbette ki babasının evine veya uygun olduğu bir yere gidecek. Yani nereye gidersen yani bu hediye geçmiş yılların yani ayrılışın yani biz evet yani sen senin huylarınla sendin. Ben benim huyuma geçinemedik, edemedik, gidemedik ama bu hukukumuzun arada geçmiş yıllarımızın, günlerimizin bir karşılığıdır. Manası taşır, gönül alıcıdır elbette ki olur. Müslümanların toplandığı bir yerde sohbet ortamında bayanlarla erkeklerin aynı ortamda karşılık oturması caiz mi? Bu sorulan herhalde 20. soru bu. Yani, İslam konuşuluyor diye böyle ortamlar hoş görülüyorsa Mekke'de peygamberine soru sormak için bir kadın geldiğinde yanındaki amcasının oğlunun yüzünü kapatıyor. Şeytan ayartmasın diye bu olayı nasıl değerlendireceğiz? Mekke'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz taşlamalarda... Mina'da giderken arkasında e, kim oturuyor? Fadıl oturuyor. Abbas'ın oğlu Fadıl oturuyor. Dolayısıyla bir kadında soru sorarken kadın ona o da kadına bakıyor. Abicinin yüzünü çeviriyor ama e, git buradan kadın demiyor veya sen ona kovalamıyor. E, şöyle diyelim. yani bu evet Kadınlara elbette ki bir kadın hocanın ders vermesi daha doğru olandır. Erkeklerde erkek hocanın vermesi doğru olandır. İkisinin de ayrı yerde olması doğru olandır. Kıtlığımız geçinceye kadar buna katlanacağız. Eğer bu nevi güven duyulan, yeterli bilgi veren bayan hocalar olursa bize de haber verin. Biz de Siyar araştırma Merkezi de başka yerde bunu böyle yapsın. Hepimiz diyelim ki böyle olsun. Bir şey daha söyleyeyim. Biraz da sitem yolu söyleyeyim. Bayanlar son yılların en gayretlileri. Bunda ittifak var. Seminerlerde onlar, çalışmalarda onlar, derslerde onlar şunlar. Ama hala işte e, seviyesi yüksek bayan hocalarımız yetişmedi. Bir şey daha var, bayanlar birbirlerinin bilgisine de çok fazla güvenmiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. İnşallah onlar yetişir, İnşallah güven olur, İnşallah o zaman da böyle sorular gelmez. Bu sorulardan yalnız bıktık. Ben de sitem ben de soracağım karşılık. Yirmi kere bu soruyu sormak doğru mu diye. <gülüyor> Hocam falsılık evlilikten doğan çocuk zina çocuğu olur mu? Olmaz. Kabul edilmiyor. yani Dolayısıyla o yapılan doğru bulunmuyor ama kabul edilmiyor. Çünkü netice ortada fasit de olsa bir akit var. Akit olduğu sürece çocuk korunuyor. O çocuğa e, işte babasına nispet ederek anılıyorsa zina çocuğu denmiyor. Muhammed Abdül kimdir? Görüşlerini alabilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? <gülüyor> her, her, herhalde bir saat şöyle diyeyim Türkiye'de Muhammed Abdu son derece methedilir hale geldi son devrin işte İslamcılığın hareketinin başlangıçlarından kabul ediliyor benim bakış açısım Muhammed Abdu'ya ve arkadaşlarına iyi değildir beşerim ben insanım yanılabilirim ama birkaç sebebi var bunun olmayı için birkaç sebebi var bir fikirlerinin bulandırıcı olması iki hem Muhammed Abdu'nun hem Cemalet Efgani'nin sıra dışı rütbeli mason olmaları. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Taraftarları taraftarları masonluğu terk ettiğini söylüyorlar. İslam'a faydalı olabilme için oraya üye olduklarını, faydalı olamayınca terk ettiklerini, Hayrettin Bey'in cümlesini söyleyeyim, İslam'a hizmet uğruna masonluğa girdikleri, Orada hizmet olmadığını anlayışınca terk ettikleri halde bu dahi areklerine kaydedile gelmiştir. Cümlesi böyle aktardım. Ama masonlara girelim masonlığı o kadar kolay terk etmesi biz bilmiyoruz. Şey. Üstelik tekrar ediyorum bu insanlar sıradan mason değildir. Şarkın lideridir. Bu bölgedeki bütün mason masonlucaların lideridir. Bu ve benzeri yine de Rabbim bilir. Ama biz zahire göre hükmederiz. Bunları yan yana getirdiğimizde söylediklerini, savunduklarına olanları, gidenleri yan yana getirdiğimizde bugün Türkiye'de şu günde yapılmak için zihin bulandırması o günlerde Mısır'da başlamıştır. Tekrar ediyorum gerisin geri. Son yıllarda İslamiyet çökertilmek ve yok edilmek için dış dünya bir plan hazırlamıştır. Hristiyan dünya ve Yahudi dünya el birliğiyle. Osmanlı çökecek, İslam da çökertilecek. Türkiye'de bu, bir, alimlerin katledilmesiyle, sayısız alimimiz katledildi bizim, kurban edildi. Şeye. İki, arkasından harf yasayla bir millet bir anda cahil bırakıldı. Siz düşünün şu andaki harf önünden silindiğini, herkes şu harfle okuyacak denildiğini düşünün. Bir anda gazeteler, kitaplar her şey değişiyor, kitaplar bile gömülmüş, matbaalar gömülmüştür. Bunun dünya kadarsa yani hatıra yan yana gelince neler yapıldı? Hangi matbaalar gömüldü? Neler parçalandı? Hangi kitaplar yakıldı? Millet korkusundan nasıl kitapların göndü? Bunun ayrıca bir listesi çıkarılsa Türkiye'de çok ibretlik hadiseler çıkarlar. Rahmetli dedemin kitapları da böyle giden kitaplardan. Şahsa'da başındaki yeni gelen yes, yeni Hurufat'la çok güzel matbaa parçalanmak üzereyken Japonya devreye girmiştir, satır almıştır, çökmüştür ve Japonya'ya taşımıştır. Daha sonra orada biliyorsunuz Türk-Japon Dostluk Derneği vardı. Şehzade Beşi'nin ön sol tarafındaki kubbeli binalar, arkası medreseydi, ön tarafı matbaaydı. Bu ve benzeri hadiseler yaşanmıştır. Bunu şunun için söylüyorum, harf değişti. Ondan sonra eğitim yasağı geldi. Türkiye'de 52 yılına kadar İslam eğitimi yasaklanmıştır. Bu iş Kur'an-ı Kerim eğitimine kadar vardı. Bu iş ezanı değiştirmeye kadar vardı. 1960'larda Türkiye'deki hasaba göre İslam bütünüyle bitecekti ve Türkiye Avrupalı olacaktı. Olmadı, bitmedi. Allah'a hamdolsun söndü zannedilen ocak yeniden yandı, kurudu zannedilen ağaç yeniden yaşaydı. Sıkıntı bu. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de bu değişiklikleri yapmak mümkündü. Ama Arap alebinde yapmak mümkün değildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim vardı. Çünkü hadisler vardı. Çünkü geçmiş binlerce kitap bir anda değiştiremezdiniz. Olmadı. Arabistan'da zihin bulandırma hareketi başladı. Bu ayetten Murat aslında bu değildi. Geçmişler böyle anlamışlar ama böyle anlaşılmasıydı. Günümüzün teknik bilgileri gerektiriyor ki falan filan nokta noktanın getirdiği şeylerle bulandırma. Bulandırma gayretlerinin en önde gelen adamları bu adamlardı. Tekrar ediyorum ben yeniden beşerim yaralayabilirim ama iyi gözle bakamıyorum. Kendilerini metheden bir kitap var. Üç Hürriyet Kahramanı diye bir kitap. Lehlerine yazılmıştır. Cemalettin Efgani, Muhammed Taptu ve Saat Zalul diye birisi var yine. Onun hakkında yazılmıştır. O kitap güya bunları met ediyor. Medih nasıl bir medih biliyor musunuz? Hani derler ya Kıpti Şecat arz ederken sirkatin söyler yani kahramanlık ifade ederken nasıl hırsızlık yaptıklarını kendi marifetlerini anlatır diyorlar onlar da üç adamı edeceğiz derken neler anlatıyorlar bakmanızı isterdim o kitaba hayırlısı diyelim yani tekrar ediyorum Reşit Rıza aynı yolun yolcusunun devamıdır bu insanları da tanıyor ama bunlardan daha dindardır doğrusu yani daha da yani İslami bilgisi e, dahadır İçerisine kitabın da içerisine çokça hadis yerleştiriyor. Bu yüzden Muhammed Abdo daha akılcıydı. Reşit Rıza ona iyilik etmedi. Selefilik bulaştırdı falan filan diye e, tenkit de geliyor. Ama onların yolunun yolcusudur. Daha dindardır onlardan. Kadın iddetini kocasının evinde beklemek zorunda mı? Doğru olan bu. Ya kocası evden çıkmıyorsa, evden çıkmasa da orada, orada beklemek zorunda. Peki kadın iddeti sürecinde hiçbir yere gezmeye çıkamaz mı? Buna cevap vereceğim inşallah. Bu daha geniş. E, özür diliyorum. Öyle bir şey unuttuğum için de. İnşallah. E, bunu ayrıca işleyelim. Süt bankacılığı. Bugün hastanelerde tıbbi tehlike, e, tıbbi tahlile karıştırılırken doğan çocuklar tahlile ve filmleri karıştırılırken Avrupa Birliği istiyor diye neslin ve nesibin karıştırılmasına sebep olacak süt bankacılığı caiz midir? Süt bankacılığı çok riskli bir şeydi. Bakan söyledi ama önünü sonunu düşünmeden söyledi. Bazen duygular bize te tesir ediyor. Yani ben bakanın bu konuda kötü niyetli olduğu kanaatini veya acele ettiği kanaatini taşımıyorum. İyi düşünmediğini söylüyorum. Kötü niyetli diye şunun için. Hastanede bir çocuk dünyaya geliyor. İyi taraftan bakıyorum şimdi. Annenin bir çocuk dünyaya geliyor. Ama annenin sütü yok. Bu çocuğa ya mama vereceksiniz ya tabi süt vereceksiniz. Tabi süt vermek maması vermekten iyidir. Ama diğer taraftan işte annenin sütü de gelmemeye devam ederse, sütten kesilirse öyle bir sıkıntı var. Tedbir almak lazım. Öbür taraftan da süt kardeşliğine tedbir almanız lazım. Süt kardeşliğine tedbir almak kolay bir hadise değildir. İkincisi, o sütleri muhafaza kolay bir hadise değildir. Şimdi Bakan yine hatayı anlayınca ikinci bir çıkış daha yaptı. Kız çocuklar, kız çocuklarının sütünden içecekler. Olan çocuklar, olan çocuğu doğuran annenin sütünden yani sütü gelen anne sütü gelmeyen hastanede ve ve içecekler denildi. Bu da doğru değildi. Tamam, olan çocuğu olan çocuğu doğuran annenin sütünden inecek ama o anne kız çocuklar doğursa ne olacak? Sonraki kız çocukları ne olacak? Onlarla kardeş olmayacak mı? Yani sadece iki tarafında birer çocuğu olsa problem yok. Süt kardeşi oldular da değil ama öbür çocuklar ne olacak? Bunun kaydının da iyi tutulması lazım. Yani kısaca biraz e, iyice etrafı iyi niyetle tekrar ediyorum. Yani süte muhtaç olan süt ulaştırmak niyetiyle başladı. Ama geri planları çok iyi hesap edilmedi. Bir de süt dediğiniz mantafon değil ki kocaman cevap asın, onu koruyasın mıcık süt olacak, her birine kavanoz olacak, her birini belli bir soğukta koruyacaksın, her birinin üstüne ayrı adını yazacaksın. Şey neyse, bir iyi sürü iş çıkıyor sana, o kolay bir hadise değil. Elini boyu iyi düşünülmeliydi. Onun için çok doğru bir davranış değil, çok peşin hareket edildi. Bu tedbirlerin evet alınması lazım, e, kafa karıştıran müsait İddeti müddeti geri dönme ihtimali için ise kadınlarla beraber erken de başka bir ilişkisi olmadan iddet beklemesi gerekmez mi? Yani e, bu başka bir şeyle ilgili. Yani erkek biliyorsunuz caiz olma açısından birden fazla evlenmesi caiz. Ama mesela dört hanımı olsa beşincisi için o da beklemek zorunda. veyahutta da e, boşandığı kadının kız kardeşiyle evlenme niyetliyse iddet olmadan önce evlenemez. O da iddet beklemek zorunda. Zifaf gerçekleşmeden boşanan kadının iddeti yoktur demiştiniz. Bu derste söylemediniz. Fakat iki sene önce bir başka konucu derken zifafa girmeden ölen kocanın karısı dört ay on gün bekler demiştiniz. Allah razı olsun bir hatırlatma. Yani zifaf olmadan iddet olmaz. Doğru bu. Ama kocası ölenin vefat iddeti olur. Bu farklı bir iddettir. Anlaşıldı? Zifaf da olmasa evlenmişler. Diyelim ki düğün alayı giderken kaza olmuş ve koca öldü. Gelin geriye kaldı. O gelince 4 ay o gün şey için beklemez. Yani rahmin beraeti için beklemez. Ama ne için bekler? Kocanın hukuku için bekler. Bunda da hayır vardır. Neden hayır vardır? Bir, mehri alacak? İki, yani ertesi gün evlenmeye kalsa adamın parasını da aldı, mirasını da aldı. Gitti bilmem ne, yemeye yedi falan filan. Kadının kerametini de düşünme var esasen. Onun için kadın, e, onu Allah razı olsun hukuku bekledi, evine sadık kaldı vesaire etti, üzerine düşeni yaptı dersiniz. Aradaki büyük farkın hikmeti nedir? Hikmeti budur efendim. Sonuçta ikisinde de zifaf olmamış, doğru olmamış ama böyle bir şey var. Zifaf olmadı ama diyelim ki mehri de aldı, mirastan dörtte bir payını da aldı, gitti bir güzel de yedi. Ondan sonra bah seyreyle sen gümbürtüyü. Evet. Kadın iddeti koca evinde beklemek zorunda mıdır? Evet. Aynı evde beklemek Onları tek. Öyle mi? Tamam. Soru yine okuydu evet. Hocam kadının eşine itaatin ölçüsü nedir? Hayırlı doğru olan şeyde itaat etmelidir. Bir, şöyle diyeyim isterseniz. Kadın kocasına bir tek Allah'a isyan olan noktada itaat etmez. Bir şey daha var. İtaat edecek demek misal olarak söylüyorum. Evde bir hiyerarşi olmalı. Ama evin içiyle ilgili bir meseleyse koca hanım sözü dinlemeli. Yani bu koltuklarla bu hanım iç içe duracak. Onun için koltuğun nereye konulacağını, neyin nereye yerleştireceğini, şunun yönünü, bununu kadın tespit etmesi daha doğrudur. Erkek kadın kadar evde durmaz. Bu ve benzeri. Karşılıklı istişare olmalı. Ama evin içerisinden bir hiyerarşi olacaksa şöyle diyeyim. Yani mesela bir dairede amirsiniz. Her zaman amirin dediği olur? Memur der ki efendim şunu şöyle yapsak daha doğru ama böyle yaptık. Tamam. Orada duran, fikir yürüten, o bölümün birimin başında olan insan daha rahat bir fikir yürütür. Fikir getirir ona uysun. Ev hayatı da böyledir. Ama neticede bir dairenin amiri olduğu gibi bir evin de amiri vardır. Ben takılıyordum zaman zaman evin içerisindeki reis kadındır diye. Evin dışına çıkınca erkektir. <gülüyor> Ailen reisi erkektir ama evin reisi kadındır. Çünkü evin içerisinde mutfakta malzemeler nerede duracak? Erkekler fazla mutfağa girmesinler. Ondan sonra fazla biraz yemekten anlarlarsa mutfağa da karışıyorlar. işleri karıştırıyorlar. ter etsinler. Haliyle evin içerisinde karşılıklı anlayışı Bazen o onun dediğini yapacak. Bazen o onun dediğini yapacak olan ama yani itaatin ölçüsü nedir diye soruluyorsa bu ölçü daima Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Budur. Sağlık Bakanlığı'nın Süt Bankası Projesi hakkındaki görüşünüzü belirtir misiniz? Belirttim. Şafii mezhebindeki bir kardeşimiz bayram günü kesilen kurbandan kendisinin ve ailesinin yemesinin haram olduğunu iddia etmektedir. Hayır bu doğru değil. Şafii mezhebine göre kurbanı kesen kişi ve ailesinin yemesinin hükmü nedir? Şöyle, Şafii'ler de biliyorsunuz kurban sünnet. Vacip değil ama şöyle bir şey var kurbanı ben bunu inşallah üzerimeceğim. Ben bunu kurban keseceğim. Bu kurbandır de, derse adaklaştığını söyleyen alimler var. Artık adaklaşır kurban. Adak olunca da ailesi çoluğu çocuğu yiyemez biliyorsunuz. O kurbanı adaklaştırırsa söylediği kelimelerle o zaman yiyemez. Normal udhiye kurbanı şeklinde keserse kendi de ailesi de çocukları da yiyebilir. Anlaşıldı? Biraz oradan oradan geliyor bu kanaat. Cünüp veya hayız halinde Dolgu yaptırılmasının hükmü nedir? Caizdir, guslemani midir? Değildir. Bunu daha önce açıkladım, kısaca söylüyorum. Caizdir, guslemani değildir. Çünkü tedavi, bacağınız kırıldığında as, sargıyı alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Altını yıkamıyorsunuz değil mi? Yıkamıyorsunuz. Bu bir tedavidir. Aynı şekilde dolguda dişteki kemiğin tedavisidir, ağızdaki bir kemiğin tedavisidir. Boşanmalarda hakim ailenin durumu iyi diye bayana nafaka olarak dair ve yüklü bir para nafaka veriyor. Bu para bayan açısından helal mi? Eşi helal etmezse dinen doğru mudur? Yani bir kadın iddet süresinde geçinecek kadar alabilir. Evlilik hayatının içerisinde evlilik hayatına para katmışsa onun karşılığını alabilir. Bunun ötesinde alması doğru değildir. Eşi kendine gönüllü verse caizdir. Ama gönüllü vermiyor da eşi hakkını helal etmiyorsa sıkıntıdır. Evet. adam eşini boşamak için mahkemeye verse mahkeme adamı suçlu bulup karşı tarafa belli bir mektak para vermekle cezalandırsa kadın bu parayı alması bundan dolayı maddi zarar görmüşse onu alabilir maddi zararın üzerindekini alması doğru değildir tekrar söylüyorum şafii mezhebine göre okunan sübhane tahiyyat ve kunut duaları bilinmiyorsa hanefilerin okuduğu okunabilir mi elbette hiçbir manası yok hiçbir manası aynısı okunabilir Sadece şöyle diyeyim, şafiilerde Allahümme salli, Allahümme bârik var ya, salatu selam getirilmesi daha doğrusu ister öyle, farzdır. Bizde sünnettir, onlar da farzdır. Şafiler vitir namazı kılar mı, kazasını e, yapar mı? Şafiler vitir namazı kılar, bir rakatta kılabilirler, üç rakatta kılarlar, en çok üç kılarlar, beş da kılabilirler, sınırlı değildir. Onlar da tek olmak şartıyla kılabilirler, kazasını yapmazlar çünkü onlar da sünnettir, sünnetin kazası olmaz. Yani geçirirlerse kazasını yapmazlar. Babam evlatlarını sürekli kızıp sık sık bela okuyor. En ufak kızışlarında yediğiniz içtiğiniz zıkkım olsun diyor. Bizi yok yere üzüyor. Şimdi yediklerimiz haram mı ne yapmalı? Elbette ki değil. Haramdan kazandıysa düşünülür. Hayır değil. Hayır değil. Yani bir insan haksız yere beddua diyorsa bedduayı neticede kabul edecek Cenab-ı Allah. O önünü sonunu ne olduğunu da bilen insandır. Ama yani bu babaya e, değer verdiği sözüne inandığı bir büyük biraz nasihat ederse iyi olur. Yani çünkü bunlar insanın içerisinde ukde kalıyor. Sonra kolay kolay atılmıyor. Rama, yani Bir arkadaş var. Ben iyi hatırlıyorum. Arkadaş dediğim 40 yaşının üstünde. Babasını hastaneye götürüyor. Babası taksiyle götürürken çocuğa yani aha, oğlum diyor oğlum diye bir şey söylüyor. Yani artık diyalize de gidiyor. Haftalık birkaç kere hastaneye gidiyor. Çocuk hep bunları karşılıyor. Babada da da şeffat damarı kabarmış. O oğlum diye e, ifade edip bir cümle söylüyor. Adam taksiyi kenara çekiyor, hüngürüngür ağlıyor. Niye ağlıyor biliyor musunuz? Hemen ilk defa oğlum diye hitap etmiş. Adam, adam ne oldu diyor. Baba farkında mısın diyor. Bana ilk defa oğlum dedin. Yaşanan hadiseyi anlatıyorum. Bana ilk defa oğlum dedin. Adam söylediğine peşmen oluyor bir daha söylemiyor. <gülüyor> bir kere ağzından kaçırmış nasılsa. Böyle babaların da bir kulağının çekilmesi lazım. Ramazan orucunun kazasını bilerek bozan kişinin tutacağı oruç kaç gündür. Ramazan orucunun kazasını kazasını bozuyor. Ramazan orucunun değil. Ramazan orucun kazasını bir bozan tutacağı oruç bir gün bozduysa bir gündür. Bir de tevbedir. Tamam. Kefaret nedir dedik? Ramazan ayının içinde, Ramazan ayının içinde niyet edilerek başlanılmış bir orucun kasten bozulmasından dolayı gerekir. Anlaşıldı? Bu Ramazan ayının içinde değil. Tamam. Kayınpederle pederle yolculuk yapılamaz demiştiniz. Çok doğru değil demiştim. Bunun ölçüsü nedir? Damat da aynı şekilde midir? Evet. Tesettür damadın yanında yani tesettür damadın yanında nasıl olmalıdır? Şimdi uzak kısa mesafelerse yine günümüzde biz gidebilir. Yalnız gidebildiğine göre yani mesafeler yakınsa günümüzün şartları eskiyle aynı değil. Bu doğru. Ama mahsur hep den yokta değil. Mazda'da trafik kazası olduğunu düşünün. Bir şey olduğunu düşünün. Biz mahsur yoktur diyemiyoruz. Ama yani e, kayınvalideyle damadın müşterek yolculuk yapması çok doğru değildir. Kayınpederle gelinin de yanlarında başkası olmadan müşterek şey yapmaları, seferle yolculukları doğru değildir. Mesafe kısaysa yani yan yana oturma, bayan bayanın yanına oturduysa o da onun yanına oturduysa riayet ederek hepten de olmaz değil. Ama bunda sıkıntı vardır biliyorsunuz. Kayınpederin yanındaki tesettür... Kısaltarak söyleyeyim ben. Kolunu görmesini kayınpeder gelininin kolunu görmesinde bir sıkınca yoktur. Başını açık görmesinde sakınca yoktur. Abdest alırken, bulaşık yıkarken elinin ayağının görülmesinde sakınca yoktur. Arada ebedi mahremiyet vardır. Ama yine de dikkatli olmalıdır. Başka açılardan demiştim. O ayrıdır, bu ayrıdır. Anlaşıldı? Evet. Son kağıt. Evet. Az evvel sizin de bahsettiğiniz harf inkilabının olması ve akabinde binlerce alimin asılmasının ardından kısa bir süre sonra yani harf inkilabına yönelik ve başörtmen ilan edildi ve bugün 24 Kasım binaen öğretmenler günü kutlanıyor ve geçtiğimiz cuma günü Diyaneten İstanbul için hazırladığı hutbede bugün tebriklerle kutlandı. Bu olayı geçmişimizde aslan alimlerine saygısız değil midir? Evet öyledir. Doğru sözü Hacı Emin neredesinden demiş. <gülüyor> İnşallah daha şuurlu oluruz. Yani şöyle diyeyim. Yani biz kimsenin biz intikamcı değiliz. Kötülüğünü de istemeyiz. Ama ne yapıldığını ve ne yapılmak istediğini unutacak kadar, anlamayacak kadar da artık kendi şuurumuzdan kopmamalıyız. İnşallah idrak ederiz neyin ne yapılmak istediğini, nereye gidilmek istendiğini daha yakın, daha iyi, daha istikrarlı anlarız oldu bu noktaladıktan sebebi olursa Allah emanet olun ve ahru davana en elhamdülillahi rabbil alamin